Şöyle sormuşlar hocam birkaç yıl önce Pensilvanya'da Fethullah Gülen hocayla bir görüşme yapmışsınız. <gülüyor> bu görüşmenin içeriğinden bize bahseder misiniz? Orada birbirinizi koruyacağınıza ve birbirinizi eleştirmeyeceğinize dair sözleşmişsiniz. Bunu iddia edenler var, bu iddialara karşı ne cevap verirsiniz? Çok enteresan bir şey yani bizim Herhalde korkacağımız ya da çekindiğimiz bir tarafımız yok. Her şey ortada. Her şey ortada yani. Şimdi arkada Mustafa Arslan var bizim vakfın yönetim kurulu Hem de en eski ee, şeyden işte şurada Ömer Germirligil var. Şimdi o ikisine sormak lazım. Şimdi Fikret de arkadaşı yapıyor bundan 20 sene önce bizim sohbetlerde gördüğünüz kaç kişiyi burada görüyorsunuz? Ya iki kişi diyor. <gülüyor> yani şimdi eğer insanlar etrafımızdan gitmesin deseydik doğru. Birçok yanlışlar yapardık. Ama benim yanlışımı sen ortaya çıkarma, ben de sen yanlışını ortaya çıkarmıyorum. Kesinlikle böyle bir şey olmamıştır, olamazdı. Zaten böyle bir teklifi bize herhalde hiç kimse de aklından bile geçmez böyle bir teklifte bulunmak. Şu ana kadar kimsenin böyle bir şey Allah'a şükür bir açığımız yok ki ondan dolayı şey yapalım. Dolayısıyla bizi orada geçen haftada açıkladım. Onlara sö söylediğimiz ve bir mutabakat metnimiz de var. İnşallah onu da herhalde şey yapmadık, Facebook'ta yazı olarak yayınlanmadı galiba değil mi? Onu da yayınlayalım, görsün herkes. Ben orada şunu söyledim. Fethullah Hoca'ya dedim ki 115 ülkede yapılandığınızı söylüyorsunuz. Şu anda 180 falan diyorlar. Güzel. İşte Yahudilerle Hristiyanlar şey, ehli kitapla Hristiyanlarla diyalogtan bahsediyorsunuz. Bırakın dedim. Bakın fıtrat ve Kur'an temelli bir çalışma yapın. Ve İslam'ı bütün dünyaya yayın. Bakın Allahü Teala şöyle buyuruyor. İkinci tane ayette Estauzu billahi vellezî ersale rasûlehu bil-hedâ ve dînil hakki li yuzhirahu aleddîni kullih. Resulünü <gülüyor> hidayet kaynağıyla ki birisi şeydedir. Tevbe suresinin 36. ayeti. Mi? Şey 33. ayet galiba Tevbe. Birisi de şey Fetih suresinde hak dinine gönderen odur ki, bütün dinler üzerine hakimiyeti kursun diye göndermiştir. Dedim baksın bak şimdi bu kadar yayılmışsınız. Kur'an ve fıtrat temelli üzerinde bir çalışma yapın. İslam bu cemaatin eliyle bütün dünyaya yayılsın. Bu da sizin için Cenab-ı çok büyük bir lütfu olur. Dedim. O, tabi uzun bir konuşma yaptım, o da dedi ki ya bu konuşmanın yazılı şekli var mı? Yok. İşte Doktor Ali Bayram arkadaşımdaki ta 1971'den beri arkadaşımdır. O maddede çok etkili olan bir kişidir. Ona dedi ki ya Ali Bey beraber bir bunu bir metin haline getirir misiniz? Dedi, getirdik beraberce. Yani buradaki bütün mesele nedir? Tam bu, bu büyük bir fırsat Kur'an ve fıtrat temeli üzerine giderseniz bütün dünyaya hakimiyet kurarsınız. Bizim söylediğimiz ondan ibarettir. Ve sonra Ali Bey'e şunu da söyledim. Hani Ali Bayram'a dedim ki ya bak şimdi. Bizim çalışmalarımız dedim. Biliyorsun yani işte Nur Cemaati olsun, diğer cemaati olsun ya da tarikatçılar falan filan bir Abdülaziz Bayındır'ı duydular mı? Kabul etmeleri mümkün değil. Dedim bakın siz evrensel bir çalışma yapmak istiyorsanız bizim çalışmalarla gidin dünyaya. Çünkü bizim bu vakıfta yapılan çalışmalar dünyanın neresinde kim anlatırsanız anlatın karşı çıkması mümkün değil Allah'a çok şükür. Biz bunu her zaman görüyoruz. Bizden de hiç bahsetmeyin dedi. Bizi de yok sayın. Gerekmez. Önemli olan Allah'ın dininin yayılmasıdır. Abdülaziz Bayındır'ın adı bütün dünyanın her tarafında altın harflerle yazılsa Cenab-ı Hakk'ın katında bu bir şey ifade eder mi? Yani kendimi kandırmaktan başka hiçbir şey elme geçmez öyle değil mi? Onu da söyledim kendilerine. Dolayısıyla şimdi bizim bütün gayretimiz ya yani biz yani insanları doğruya yönlendirmek. Eğer tenkit ediyorsak yanlış yapmamaları için tenkit ediyoruz. Bak kendimizi bütün bütün açıklığıyla burada tenkit yapmadı yapmıyor muyuz? Hep bütün cemaatleri, bütün tarikatları bütün şeyi mezhepleri bütün geçmişi bütün açıklığıyla tenkit etmiyor muyuz? Hiç böyle bir e, <gülüyor> ettiğimizi gördünüz mü şimdiye kadar? Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değil. Yani. Öyle bir şey asla olmaz. Zaten onlar da bizi gayet iyi tanırlar. Bizim böyle bir şey yapmayacağımızı bilirler. Evet.